omuzdan üflemiş, kendisinin de onu da alemlere bir ibret kılmıştık. hakikat şu tevhid ve İslam dini bir kez din olarak sizin dininizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Bakın gene burada ben diyor. Burada. Kur'an'da böyle çok az yerde Allah ben diye hitap eder. Ben de sizin Rabbinizin o halde başkasına değil bana kulluk edin. Başka bir ayette daha katil kat kat kat konuşuyor. Ben ki Allah'ın ben ki Allah'ım bana emanet edin. Çok katil, sert konuşur. Muhataplardan bazıları eee Yahudiler, Nastraniler, aralarında din işlerinde fırka fırka olanı parçalandılar, itirafa düştüler, bununla beraber hepsi yine ancak bize dünkülerdir. Ne olsun, isterseniz birlik olun, işte parça parça olun, yine de sonunda geleceğiniz yer biziz, bizim yerde geleceksiniz. Şöyle yani parçaarsanız da hep benim şef sonra bize ne biz de onlara amellerine göre mükafat veya mücazat vereceğiz. Allah'a döndükten sonra bizim dünyada yaptıklarımız Allah ya mükafat verecek veya mücazat ceza demektir. Mücazat veya ceza verecek. İkisinden birini önledik netir olmak o halde kim mümin olarak iyi amellerden bir şey yaparsa işte onun sayının say yapılan işler demektir. Say çalışıp, çabalama sonunda yapılan işler. Ee, sahi'nin karşılığı şükran olacaktır. Küfran ve mahrumiyet değil. Biz onun hiç şüphesiz yazıcılarız. Biz Allah iyi de yapsak, kürt de yapsak, bunları <gülüyor> kaydediyor. Bunun dil zeresi kaybolmuyor. Daha başka ayetlerde, surilerde de açık açık anlatıyor. Ne yaparsan yapın, onlar diyor ki biz onların yazıcılarız, kaybolmaz bunlar diyor. İyi de yapsan, kötü de yapsan. Küfret, böyle küfran diyor. Küfresen, küfret üstleriniz ediyor. Veyahut da küfranın tersi şükrandır. Güzel şeyler yapsanız, şükran alırsınız bizden, da alırsınız. Kötü işler yaparsanız, kötü küfrandır, yani. kötü iş yaparsanız ve bunlar, ya bunlar sizin Yaptığınız işlerdir ve bunlar kaydedilir. Hiç bunlardan kaçmak yok. Yani ben de şimdi bu kadar kötü yeri yapıyor diye milyalarda insan cis cis haypas haypas nasıl taşıncak para para diye çöle çöle geldim. Düşünüyordum. Katiusküs ne eşyası nasıl taşıncak para diye dedim. Düşünüyordum. Ama şimdi küçük küçük bir çiçek hepsi kazediyor. Teknolojiler dediğimce Kur'an Kerim daha iyi anlaşılıyor. Daha kimli neler olacak. Hatta o meşhur ruh ve madde dünyası mecnasında insanlar konuşmadan anlaşacaklar. Sadece beyin gücüyle, ruh gücüyle anlaşacaklar. Diye bir şey okumuştum. Helak ettiğimiz bir memleket ahalesinin hakikaten mahşere dönmemeleri imkansızdır helak eden bir memleket bir sebep var ki helak ile edildi, yok edildiler. Onlar da mutlaka ve mutlaka mahşere gelecekler gele, gele geleceklerdir. Yani öl diye mahşer oradan kalkmaz kalkmaz. Nihayet Yeğuç ve Meğuç dün setti açılıp da her tepeden saldır saldıracakları ve gerçek vaat olan söz verme Kıyamet yaklaştığı vakit, şimdi bu geçen bir evvekül sürede, hani Kafkaslar'da iki bu vadi, vadi, iki dağ arasında bir serkemişti, Üzülkarney, buradan işte firman keşekleri, şimdi buradaki gecik mecik, burada gecik mecik, ben çıta çocukluğumdan beri Çinler olduğu söylenir, Çinler, bir küçük milyar insan. Ee, dünyayı bir kapladı mı? Yani sonunda gelmez. Ee, Yevcut ve Mevcut diyor burada. Ona göre diyor ki nihayet sonunda Yevcut ve Mevcut yani açılıp da her tepeden saldıracakları ve gerçek vaat olan kıyamet yaklaştığı vakit. işte o zaman <gülüyor> o küfür ve inkar edenlerin gözleri hemen belirip kalacak. Yani bir gözü Allah kolay diye Gözün yeşiliyle, renkli birbirine karışacak. Belerme budur. <gülüyor> eyvah bizlere. Eyvah bizlere. Doğrusu biz Rummen Gaflı içindeydik. Böyle bir şeyi beklemiyorduk. Hayır biz kimse kimselerdik diyecekler ama iş ise geçmiş olacak. Tapmakta olduklarınızda hiç şüphesiz ki cehennem odunusunuz. Allah'tan başkasına. Şimdi burada bu tapmak kelimesini de etkilerini. Neyse. Siz de Allah'a doğru söylüyorum. Siz de Allah'a bırakıp da tapmakta olduklarınızda, oh, oh, oh, böyle tapıyorsunuz ya, olduklarınızda hiç şüphesiz ki cehennem odunusunuz. O gireceksiniz. Oh. <gülüyor> uydurma tanrılarınızda zaten onlar ruhu can da yok ya. Hepiniz birden cehennemi boyayacaksınız. Onlar taptığınız ve o yalancı tanrılar eğer mavbutlar olsalardı oraya girmeyeceklerdi. Eğer o taptığınız o putlar sahiden, mavbutten ibadet edeceği, edilecek kimse olsalardı veya <Gülüyor> tabi Allah olsa da cehenneme girmeyeceklerdi. Niye? Çünkü Allah için cennet cennem diye bir şey. Mevzu değil. diye Girmeyeceklerdi. Tapanların da tapanların da hepsi orada ebedi kalıcıdırlar. O gerek tapanlar gerek tatlıktı. Şimdi şunu, şunu söyleyeyim size. Işte. O tapularla ve o taş topak şeylerde, demir taşları da Muhakkak ki arkasında bir şey var, onda bir bir kimse var muadka, onun heykelleri falan yok Hangi devirde olursa olsun insan kendi yaptığı taşı toprağa takmaz. Onu da inanmazdı. Nasıl gören medyetini sonra insan daha bilerekce Roma tarihinde Zeus demiş Zeus'lu bir şeye benzetmiş onun heykelleri yapmış, Venüs demiş Venüs'in heykellerini yapmaya. Paris demiş Paris'in şeylerini yapmış. Yani. O heykelerin arkasında birisi var mı hakikaten? İnanan birisi, bir şey var arkasında, basılı tapınan onlar. Onlar sembolik. Fakir öyle, öyle zannediyorum. Yoksa insan yere, bir yere, eline bir keser alıp da bu tanıdır de mesela, öyle kendi yaptığı şeyi sen nasıl taparıyor, anlamayın hemen. Hangi bir olursa olsun e, insan, akıl fikir var. İnsanlar da Allah, insan akıl fikir vermiş, kendi eline yaptığı bir şey. Ama onun arkasında bir şey var mı hakikaten? Zeviz'ten evet, kahretti yarattı, tanrıların en büyüğü çünkü çok tanrıları var. Paris'ten hiç bilmem demişler, bir sürü tanrıları var. Hepsine haklı demiş, Allah'tan var. Fakir Özen, hocam ne dersiniz? Mitolojiden geliyordu değil mi arkadaşlar? Parla dinlerde çeşitli kuvvetlere itaat evet. edilmiş tanrılar var, onun heykelleri var. Evet, toprak tanrısı, rüzgar, rüz, rüz, yağmur tanrısı, kar demişlerse, her her kuvvete bir şey koymuştu Orada hakları inim inim inlemek in, inlemektir. Yani orada inim inim inecekler, bunun buna hak ettiler. Onların kapılanların da onlar orada al, salır olup hiçbir şey duymayacaklardır. Ne görecekler ne duyacaklar. Şüphe yok ki kendiliği için bizden en güzel bir saadet sap etmiş sap etmek e, ilerleme de, yani anlamak geçmiş demektir takdir edilmiş şüphe yok ki kendileri için bizden en güzel saadet sap edilmiş e, bir mükafat bir takdir edilmiş olanlar işte bunlar oradan cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Yani Allah'tan bir mükafat alanlar cehennemden uzaklaştırılmış. Bunlar, gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi yani yaşarlarken onun cehennem gizli sesini bile duymazlar. Cehennemin gizli olan sesini bile duymazlar. Bazen e, insan acayip bir sesler duyurur. Böyle. Aslında bir şey yoktur, kendinde mi ses gelir? Bugün bugün bir kastede gördüğüm insan derisi görünmüş. İnsan derisi görünmüş. Hani bazen arkadan bir etisini yaklaşmış gibi zannederiz, ancak baktığımızda hakikaten bir aklın, deli. Şimdi bu bir benim bir kişi duyuyorlar, esti kabir duyuyorlar dediğim ben bunu. Bugün bunu kastedop okuyunca, tıpkı öyle bir hissettiğim şey bu macerada. Arkadan ilerliyorsun görüyorsun. Ses de çıkmıyor ama içinde bak bak atan diyorsun birisi var hakkında. Yani değil mi? Bu bir şey. Benim bebeğim de. O en büyük korku bunları asla pataya düşülmez. Bunları melekler karşılar. Allah inananları cennet ehlini, e, cennetle müjdelenenlere nazir eder. Bunları melekler karşılayarak, bu size dünyada var dolunan mutlu gününüzdür. Hoş geldiniz direkten. E, bu cennetle müjdelenenlere, cennet ehli artık, Cennete buyur edecekler, melekler. Ya der ki, yani o, o günü ki, o günü ki biz bu kitapların sayfeleri gibi dürüp büker gibi düreceğiz. Kainatı, Hercümer, nasıl şu kitabı, sahipeleri yırtık, kağıdı yırtıp atarsak, efendim, kainatı da gökleri, yerleri onun gibi birbirine katacağız. İlk yaratışta, ilk yaratışta nasıl başladıksak, Küçücük bir zerreden kainatı nasıl yarattık, herzümet ettiysek, işte güneşte, yıldızı, aylar, ne bulalar, yıldızlar falan neler yaptıysak bu sefer de aksine Yo, hepsini birden karma çıraf ilk şekle döndüreceğiz. Bir var olarak yine onu iade edeceğiz. Nereye? İlk şekline. E, hakikatte failler biziz. Bunu yapan biziz. Yani şu, bu... Ama Allah sebep gösteriyor, gene kendi gücünden, o güçünden, şey, şey, okula, vasıtasıyla bunları yapıyor. An olsun, Tevvet'ten sonra zebur biz yazmışızdır. Ama bu ilahi kitaplar hep Allah'ın kelamı açık açık anlatıyor burada. Ki arıza ancak salih kulları mirasıyor. Burada arız, dünya değil arz ediliyor yani. İnsanların gübedetleri arz ediyor. Şüphe yok ki, Kur'an'da abidler zümresi için abid, ibadet ederler demektir. Zümlesi için umduklarına ulaşma çareleri de vardır. Evet, Kur'an'da çare bitmez. Ne, e, yeter ki sen Allah'a gereken ibadeti, saygıyı göster. Yine zaten senden başka bir şey de beklemiyor. Göster ve e, umduğumuz yerlere Allah bizi ulaştıracak. Bunu bize vaat ediyorlar. Biz seni, şimdi peygambere, peygamberim ilave edelim. Ey Habibi biz seni alimlere başka bir şey için değil ancak rahmet için gönderdik. Biz seni alime rahmet olarak gönderdik. Gönderdik. Demek ki Hz. Peygamber bir kâime gelmiş, Araplara gelmemiş ya yani da şunabına gelmemiş bütün alemler, bütün kâinat. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in kâinat kitabı. Sadece bir kâime gelmiş kitap değil, kâinat'e gelmiş bir kitap. Biz seni âlemlere rahmet Çünkü seni de bu kitap gönderdik, insanın takviyatını gönderdik. Demek ki Kur'an-ı senin getirdiğin bu kitapta, efendim, âlemlere Kahmet oradan geldi, Adem'in kehalet kitabı, kehalet'in bazı olduğu kitap. <gülüyor> Di ki, gene Peygamber'in de bir de, ben sadece Tanrınızın ancak bir Tanrı olduğu var olmuyor. Bana, niye bana Tanrı demiş ki, var mı? Aratılı tane Tanrı'da bir şey var mı? Allah. De ki bana sade Tanrı'nın ancak bir Tanrı olduğu var olmuyor. Artık siz bu beş ile Müslüman oluyor musunuz? Yedetçi bu şekilde ben... Müslüman oluyor, oluyor musunuz? De ki bana sade Tanrı'nın ancak bir Tanrı olduğu var olmuyor. Ben Allah'ın bir Allah olduğuna inanıyorum. O zaman Allah beni, herhalde Müslüman, tabi ben o, o zaman Müslüman olduğuma tabi inanacağım. Şart o. Allah'ın birliğine inanmak ve bir de Hazreti peygamber onun Peygamberi, Peygamberi olduğuna inanmak. Ee, Şeyin mukana, şey bu. Arkası var. Bu teklife karşı onlar yine yüz çevirirlerse. Hah. Diyor ki, siz Allah'ın Tanrı olduğunu inandığınız zaman Müslüman oluyor musunuz? Soruyor. İkincisini söylemek. İkincisi Hz. Peygamber'in de onun elçisi olan inan dediği La ilahe illallah, Muhammed Muhammed'in Resulullah. Muhammed'e Allah fikri yok. Beraber okunacak. Allah var Hazreti Muhammed'de onun Resulü'dür. Büyük Peygamber'edir. Bu tehtive karşı onlar yine yüz çevirlerse, yine kafası çevirlerse de size hakikaten müsavat üzerine bildirdim. Ben size her şeye açık açık herkese bildirdiğim gibi size de bildireyim. Tehdit edilmekte olduğunuz o korkunç akıbet yakın mı yoksa uzak mı ben bilemem. Evet Hazreti Peygamber kıyametin kopacağını söylüyor ama yakın mı, uzak mı, zaman o zayet ayet etmeyi ben bilmem diyor. Ancak şurası var, ahir zamanlar peygamberi dendiğine göre artık o ahir zamanın yani kâretin sonuna en en, en en yakın zaman ama kaç yıl, kaç asır o da bilinmez. siz hiç şüphesiz ki sözün açığında o biliyor gezemekte olduğunuzu da o biliyor. O da her şeye Allah biliyor, Ondan bir şey saklayamazsınız. Zaten burada her şey yap. Her şeyi bilen Allah Teala'dır. İsteme karşı açıkça irtikap edeceğiniz, yani yapacağınız tanrı kötülük, kötü fikirleri, kötü sözleri de o biliyor sinelerindeki göğsleriniz içindeki müslümanlık hakkındaki gizlemekte olduğunuz kimliği bu buzdadır o biliyor biliyor. Yani bir de sözlerimizi söylediğimiz zaman da biliyor. içimizde gizli sakladığımız şeyleri de o biliyor. İyi ve kötü şeylerde ne varsa içinizde biliyor bilmemesi mümkün değil çünkü yaratan o. Basit tarifi de bu, madem hani sen bir iş yaparken, inceliklerini bilirsin, ne olduğunu bilirsin, bizde yaratan Allah olduğuna göre, e, bizim işimize ne var ne yok, hepsinde Allah bilir, zaten sıfatları de bunu isimlerden söylüyor. Allah alimdir, bilir, Allah sevgidir, duyar, Allah e, görür, yani ondan saklayacak bir şeyimiz yok etrafına kimse yoksa yani bir şey daha var, Allah var. Ona göre davranmak lazım ama saktı, iş yaptığını demeye de, demek de mümkün değil, muhakkak bir var. Bu Enbiyan suresi 112. ayet, buraya kadar. Ona şimdi bir şey var mı? Gerçi bunu biraz şey havası içerisine verdik ama daha şöyle masraflar da hava içende böyle ama evet. işte, e